Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir fikri takibe başlıyoruz. Yeni dönemde ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Son programda Erdem Aydın'ı ağırlamıştık. Toplumsal tarihin 244. sayısında yer alan yazısı dolayısıyla. Ömer Halis'in Büyük İran tarihini ve dolayısıyla da tarih yazımında seçiciliği konuşmuştuk. Bugün konuğumuz Nazan Maksutyan. Toplumsal tarihin 243. 3 sayısında yer alan Cihanar yıllarında Osmanlı eğitimlerini konu alan Mavi Kep ve Pelerin adlı yazısı etrafında konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazan Hanım hoş geldiniz. Ee, Nazan Maksutyan Kemerburgaz Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. kadar Toplumsal Tarih'te defalarca makalleri yayınlandı. Metis yayınları master tezini bastı. Türklüğü ölçmek. Ee, Azabell Perin'in söz ettiği dosyada yani Toplumsal Tarihin Mart sayısında Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olan dosyada ee, Nazan Markus de bir makalesi çıktı. Bu makale de e, Birinci Dünya Savaşı sırasında hem de ortasını geçtikten sonra e, Osmanlı yetimleri gönderiliyor Almanya'ya. E, bu tabii çok ilginç bir olay. Tam da o dönemde o kadar e, ...insana ihtiyacı olunan bir dönemdi... E, ...bu kadar çocuğun oraya gönderilmesi... ...hem de daha fazla planlanıyor galiba... E, ...ilginç... E, ...Zafer Toprak esasında bu konuda yazmış... ...ta 1981 yılında buraya not almışım... ...fakat oldukça küçük bir yazı... E, ...sizin makalenizde... ...hem e, Alman basını... E, ...var hem de... E, ...bu yetimler arasında hayatta kalan... menispeten mutlu bir sonla biten... E, ...Ahmet Talip var... E, o Ahmet Talib'in hikayesi nedir isterseniz öyle başlayalım, sonra yine Ahmet Talib'le bitiririz. <gülüyor> Ahmet Talib'in hikayesi dediğiniz gibi yani bütün o gönderilen e, yüzlerce çocukla ilgili benim bulabildiğim. Arşiv kaynaklarındaki belgeler çoğunlukla mutsuz hikayelerdi. Ahmet Talip'in hikayesi görece daha mutlu bir hikaye. Bu tabii bulunan kaynakla da ilgili. Yani Ahmet Talip'le bir sözlü tarih çalışması yapılmış Börte Sagaster tarafından. Dolayısıyla o çalışmada kişiyle konuşulduğu için anlatı da farklı olabilir. Ama hikayesi başlangıcı tabii çok iyi değil. Ee, beş yaşlarında... Annesi vefat ediyor, yetim kalıyor. Babası başka birisiyle evleniyor. Bundan aslında Ahmet çok şikayetçi. Hiç durmadan abisine yakınıyor üvey annesinden. Galiba, değil İstanbul'da galiba İstanbul'da Kadıköy'de oturuyorlar. Babası buzculuk yapıyor. Ee, ardından Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra babası askere alınıyor. 1915'te e, Gelibolu'nda şehit oluyor. Şehit çocuklarının darül eğitimlere kabul edilmesi biraz daha kolay. Dolayısıyla Ahmet Talib'i Kadıköy darül eğitimine kabul ediyorlar. Orada bir yıldan biraz daha fazla kalıyor ama işte ailesinden neredeyse kimse geri, geride kalmamış. Abisi var ama muhtemelen abisi de o sırada askere alınıyor. Onunla ilgili çok bahsetmiyor e, sözlü tarih çalışmasında. O sırada daha da haber aldığı zaman işte Almanya'ya gönüllü gidecek ve orada zanaat çıraklığı yapacak e, yetimler aranıyor diye. Ahmet gönüllü oluyor yani burada kimsesi kalmamış bir yandan da orası bir vaat gibi görünüyor ona. Hı. Ee, ...ayakkabıcı çıraklığı yapıyor... Öyle, tam da ...orada da bir ayakkabıcının yanına veriyorlar... ...Fürstenwalde diye küçük bir şehirde... ...Berlin'e yakınca bir şehir... ...oraya e, üç başka çırakla birlikte gidiyor... ...diğer üçü çok mutlu olmuyorlar... ...hatta ikisi kaçıyor falan... ...ama Ahmet hani ustası... ...Albert Pötke ile gayet iyi anlaşıyor... ...çalışkan da bir çocuk... ...orada hani ustasının yanında... ...üç yıl kalıyor... ...sonra e, çıraklığı bitirdikten sonra... Kalfalık diplomasını alıyor. Kalfa olduktan sonra biraz daha çalışıyor. Ondan sonra içe de kendisi ustalık diploması alıyor. Bu esnada yine kendi gibi yetim olan, hizmetçilik yapan Anna Hörnov diye bir kadınla nişanlanıyor. Uzun vadede evleniyor. Bir oğulları oluyor. Ve yani hayatının sonunda Fürstenwalde'den tipik bir ayakkabıcı diye söz ediyorlar. <gülüyor> Pardon yine döneceğiz ama hiç dönmüyor mu Türkiye'ye? Hiç dönmüyor. Yani şöyle bir e, bir tek işte evlenmek istedikleri vakit e, savaştan biraz sonra 20'lerin e, 23 24 gibi evlenmek istedikleri vakit doğum belgesine ihtiyaç duyuyor evlenmek için çünkü Almanya'da doğum belgesine ihtiyaç var. İşte konsolosluğa gidiyor. Bu sefer ama vatandaşlıktan çıkarıldığını öğreniyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda savaşmayanları vatandaşlıktan çıkaran bir yasa geçmiş TBMM'den. Dolayısıyla vatandaşlığını yitirmiş oluyor. Alman vatandaşlığını da biraz zor alıyor anladığım kadarıyla. Yani bir müddet sonra evlenmeleri 33 senesini buluyor çünkü Anayla. Dolayısıyla o 10 yıllık sürede neredeyse eee haymatlos statüsünde yani vatansız. Benim aklıma da şu geldi. Askerlik yapıyor mu Almanya'da biliyor musunuz? E, Ahmet Bey'le de konuştuk. Yani benim e, ...yapılan sözlü tarih araştırmasında... ...gördüğüm kadarıyla askerlik yapmamış. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı esas olarak konuştuk. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış mı? Hayır, savaşmamış. Hı hı. Ee, bu şey de benim ilgimi çekti. Doğum belgesi alamıyor ya. Yani kimlik pasaport alamıyor sonuçta. Ee, ben bunu böyle biraz... ...gayrimüslimlere dönük bir şey olarak... ...düşünürdüm. İlk defa böyle bir örnek <gülüyor> okudum. Yani o da bunu acaba böyle bir... ...din meselesini bırakıp Kurtuluş Savaşı'na... ...katılıp katılmamak ölçüsü mü... ...tek ölçü bu mu acaba diye de bir... ...düşündüm yani ilk defa böyle bir... ...örnek okudum o bakımdan da... ...burada bir söyleyeyim dedim. Tabii tabii yani o... E ben böyle yeni tarihçi olan insanlardan birisi olarak ezberimi çok kuvvetli tutmayıp hani yazıyorum. Şimdi sayısından emin değilim ama 2262 sayılı kanuna ek gibi bir hani yazılı referansı da vardı yani hani hmm. bayağı yazılı bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nda savaşmayanların vatandaşlıktan çıkarılması diye bir şey söz konusu. Burada ilginç olan bir de yani hem kendi yolluyor. yani adam istese de katılamayacak durumda belki de. Hem kendi yolluğu hem de Ama dönmüyor geri dönmüyor. Ama çağırıyorlar. Tabii, ama. Çağırıyorlar mı? 1919'da çağırıyorlar. Yani hani e, öğrenci olarak orada bulunanları, çırak olarak orada bulunanları, konsolosluk çalışanlarını, askerleri... ...bütün Osmanlı tebaasını İstanbul'a geri götürmek üzere Hamburg'dan 2'den hmm. fazla e, gemi kaldırıyorlar. Dolayısıyla gelemeyenler hmm. işte bir e, arafta kalıyor yani. Kaçağa düşmüş gibi bir şey oluyor. Evet. Ama bunu çağrın İstanbul hükümeti tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ama vatandaşlıktan çıkaran Ankara hükümeti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bir de e, bu Börte Sagas'ların çalışmasından bahsedelim istiyorum. Bunu belki Türkçe'ye bir Türk e, ayakkabı ustasının hayatının durakları diye çevirebiliriz. 97'de basılmış galiba. Nasıl evet. bir çalışma bu? Ee, bu bir doktora tezi çalışması. Hı -hı. Ee, kendisi orada hani e, Türkoloji çalışmalarında yazıyor tezini. ...bir şekilde tesadüfen hani Füstenvalide de ta Birinci Dünya Savaşı'ndan gelme, e, yani İstanbul'dan gelme birisi olduğunu öğrenince... ...kendisiyle mülakat yapıyor bütün hayatına dair. Hı hı. Ve o çalışma da yani hani esasında biyografik e, hı hı. bir çalışma hı hı. denilebilir. Yani hani o farklı dönemleri anlatıyor. Bir de Fristin Valide hani Doğu Almanya'da kaldığı için hı hı. öyle de bir ilginç durumu var. Yani hani bütün farklı rejimleri hı hı. yaşamış birinden söz ediyoruz aslında yani... Alm, işte Kaiserreich, yani Hı -hı. Alman İmparatorluğu'nda yaşamış. Sonra Weimar e, Cumhuriyeti'nde yaşamış. Ondan sonra DDR, ondan sonra Birleşmiş Almanya, Hı -hı. onu da yaşamış filan. Ee, öyle de bir ilginçliği var. Türkçe'ye çevrilmedi tabii daha değil mi? Yok. Ee, esasında yayıncıların ilgisini çekecek bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yayıncıları duyuralım. <gülüyor> ee, şimdi sizin makalenin konusuna dönersek, esas ana konusuna. Yetimlerin e, yollanması meselesine... Aslında kim hangi sahiplerle karar veriyor? Bir de şunu merak ediyorum, o çocuklar nasıl seçiliyor? Ee, buna ta, yani takiben ben aslında bir de şunu da merak ediyorum. Almanlarla ne üzerine konuşuluyor? Yani Almanlara deniyor mu? Şöyle şöyle şu, şu, şu çıraklar var. Hı hı. Almanların talebi nasıl? Ee, böyle bir kendi kendilerine böyle bir talepleri var mı Almanların? İş gücüne ihtiyaçları var mı yani? Benim e, dışişleri arşivinden yani Alman dışişleri arşivinden ve aynı zamanda Başbakanlık Osmanlı arşivinden bulabildiğim kadarıyla bu fikir e, Aralık 1916'da Enver Paşa tarafından ilk defa yani buradaki e, Alman askeri ateşesine diyor ki bizim e, davul eğitimlerimiz yani yetimhanelerimiz çok dolu e, bir yandan bunları eğitmek istiyoruz bir yandan işte beslemekle ilgili sıkıntılarımız var dolayısıyla size 5-10 bin tane <gülüyor> yetim göndersek ister misiniz? Bunlar da düşünüyorlar yani bir yandan e, fena bir fikir değil. Dediğiniz gibi bir yani iş gücü meselesi önemli o dönem için yani bütün savaşan <gülüyor> devletler için önemli iş gücü. E, öte yandan da tabii 5-10 bin yani onlara biraz <gülüyor> fazla geliyor. Dolayısıyla diyorlar ki ya biz birkaç yüzle bunu deneyelim iyi giderse proje bunu devam ederiz yani sürekli bir hale getiririz. Şimdi burada yani hani bu araştırmanın aslında en büyük sorusu neden yani hangi sahiplerle dediniz yani Enver Paşa yani Osmanlı hükümeti niçin böyle bir şey istiyor Almanlar niçin bunu kabul ediyorlar en büyük mesele bu ee, benim düşündüğüm yani bu Osmanlı devletinin meselesi o zaman için Darüleytem raporlarından biliyoruz ki Darüleytemlerin nüfusu 12 bin falan olmuş. ...ve inanılmaz güçlük çekiyorlar, bu yetimleri beslemekte ve faydalı bir şekilde kullanmakta. Yani... Bu savaş sebebiyle değil mi, bu sayın bu kadar açısı? Aynen, hatırlısın. savaş sebebiyle. Ee, öte yandan da sonsuz başvuru geliyordu öyle hani bir yetim daha var, şu da yetim... Hı -hı. Iki ço ...yani çocuklarına bakamayan anneler, işte ablalar, kardeşler hepsini talepteler. Fakat yer kalmamış vaziyette, dolayısıyla bir yer açmaya çalışıyorlar, böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Öte yandan da yani hani beslenmesi, barınması ve bakılması bu e, yetim çocukların büyük bir bütçe kalemine dönüşmüş vaziyette. Her sene bütçesini arttırmalarına rağmen daha öyle yine bütçe yetersizliği yaşıyorlar. Dolayısıyla ben yani Osmanlı hükümetinin ciddi bir e, mali külfetten kurtulmak niyetiyle bunu yaptığını düşünüyorum. Öte yandan tabii şey gibi yani dile getirilen işte bu çocuklar iyi bir sanat öğrensinler, dönsünler, ülkede sanatı, ticareti Hı -hı. geliştirsinler gibi bir söylem var ama... ...bunun çok e, derin olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. Bu daha bir soy, yani söylem seviyesinde kalıyor. Alman tarafı için de yani elbette e, iş gücü çok önemli, iş gücü kullanmak. Bir de buradaki bu e, anlaşmadaki onların avantajı normalde Almanya'da çıraklık anlaşmalarında... Çırak, e, siz çocuğunuzu çırak veriyorsunuz başka bir ustanın yanına. Ama o ilk anda yani o anlaşma ilk cereyan ettiğinde çocuğun velisine belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. <gülüyor> yani çıraklık yapan çocuğa o süre zarfında, 3 yıllık zarfta bir para ödenmiyor. Fakat o ilk anda yani <gülüyor> e, bir para ödenmesi gerekiyor. Bu Osmanlı yetimlerinde bu masraftan kurtulmuş oluyor ustalar. Dolayısıyla ustaların ve işte ticaret ve sanayi odalarının... ...bu açıdan avantajlı hmm. olduğu düşünülebilir. Onun dışında her şey aynı çünkü. Yani çırağı kendi çatısı altında barındıracak, besleyecek, sanat öğretecek... Hmm. ...üç yıl boyunca da para ödemeyecek. Hmm. Dolayısıyla onların öyle bir avantajı var. Ee, Almanya'da da tabii ki iş gücü bir sorun yani. Herkes savaşa e, savaşa gitmiş vaziyette, askere alınmış vaziyette. Dolayısıyla bütün savaşan devletler için büyük bir mesele iş gücü. Ama öte yandan da hani daha... E, bütün projeyi, projeyi başlatan daha doğrusu Alman tarafında ve Türkiye tarafında da yürüten e, Deutsch Türkische Vereinigung diye bir e, hı hı. dernek yani işte Alman Türk Derneği. Bunların tabii e, daha kültürel ve uzun vadeli amaçları da var. Hı hı. Yani Alman kültürünü işte Osmanlı İmparatorluğunda daha kalıcı kılmak, Alman dilini yaygınlaştırmak, Alman değerlerinin kabul görmesini hı hı. sağlamak gibi... Dolayısıyla onların genel eğitim perspektifinde de bu önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü e, ailesi olmayan diyelim ki yani tamamen yetim, kimsesiz e, bir takım çocukların Almanya'ya gelmesi demek... ...onların hiç kendi aileleriyle bağları da olmadığı Hı -hı. için tamamen yeni bir kültüre tırnak içinde asimile edilmesini daha kolay bir hale getiriyor. Yani hani bunlar geriye çekilme ya da işte... ...geri dönmeye hı. karar verme, vazgeçme ihtimali olmayan... hani ...Almanlaşması aslında en kolay hı hı. E, hedeflerden biri diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Alman tarafında ben hani hem kısa vadeli bir iş gücü meselesinin çözüldüğünü... ...hem de uzun vadeli bir e, kültürel etkileme yani... ...tam emperyalizm demek istemiyorum ama yani kültür alanını genişletmek gibi bir hedef olduğunu hı hı. zannediyorum. Acaba o tarihlerde Almanya'daki Darüleytan yetimhaneler... Oradaki rakamlar nasıldı acaba diye şimdi aklıma düştü. Yani oradan hiç şey yok muydu bu, bu durumda? Bu yaşlarda çocuk yok muydu acaba diye de bir böyle aklımdan geçirdim ama bizim makalemizin konusu diyor. <gülüyor> çok yani çok e, meşru bir soru tabii. Peki bu çocuklar nasıl seçiliyor? E, Hah seçilmeleri evet Hı -hı. soru üç tane. Unuttum evet. bir tanesini. E, gönüllülük yani Esas. gidiyorlar Hı -hı. E, böyle böyle işte... Çıraklık yapmak için Almanya'ya gitmek isteyen var mı diye gidiyorlar ve alt alta isimlerini yazıyorlar. Ondan sonra direkt gönderiyorlar. Yani tamamen gönüllülük esasına göre seçilmiş. Burada tabii bir mesele var. Bu bir sıkıntı yaratıyor uzun vadede. Çünkü Almanya'da hangi işi yapacak, kaç kişiye ihtiyaçları olduğunu detaylı bir liste şeklinde yollamışlar. Fakat burada hiçbir çocuğa senin mesleğin hmm. yani işte az buçukta olsa mesleğin nedir sormadan... Bu listeleri hazırlıkladıkları için Almanya çocukları gönderdiklerinde o taleple arz birbirini Hı -hı. tutmuyor ve uzun vadede her iki tarafında mutsuzluğuna yol açan sıkıntılar çıkıyor. Bir de sizin yazınızdan yani 7 yaşında bir çocuk da var mesela Doğru. orada ne yani ne istediği sorulabilir aslında ne de <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı. Çok Yok. mutsuzmuş demek. ki. Evet. <gülüyor> ya da oyun gibi gelmiştir. Ee, peki bu gönderilen çocukların hepsi Müslüman mı? ...yazıdan alındığım kadarıyla... ...Alman basınında biraz da farklı şeyler var. Farklı, şey, farklı şeyler söyleniyor. Ben pardon ee, sen devam etmeden... ...ben buna bir de şey eklemek istiyorum. Hı. Çocukların hepsi erkek mi? kız çocuk yok mu? Evet. E, i̇kincisi daha kolay. Hepsi erkek. Onu biliyoruz kesin. E, bir aşamada yani 1918'in başlarında... ...aslında işte kız çocukları da göndersek mi gibi bir tartışma çıkıyor. Fakat Osmanlı tarafında takdir edersiniz ki işte bir mahrem yani ahlak gibi bir sıkıntı doğuyor. Yani kime göndereceğiz, nereye göndereceğiz, nasıl olacak gibi. Dolayısıyla bu e, etap tamamlanamıyor. Dinlerine gelirsek yani e, dediğiniz gibi o ilk 314 kişilik zanaat çırakları Berlin'e vardıkları vakit... ...orada bir toplu bir resim çekiliyor... E, ...o mavi kep ve pelerinlerle olan e, güzel resim. De, sizin makalede evet, makale var. Hı? Evet, e, Onun e, gazete haberinde diyor ki yazan e, muhabir... ...işte bu fotoğrafta Ermenilerin ve Yahudilerin beyaz suratlarıyla... E, ...zencileri ve işte Türklerin daha siyah suratlarını görebilirsiniz... ...filan gibi bir, bir laf kullanıyor. Tabi bu yani Almanya'nın sonraki e, yılları için çok ilginç bir şey. Yani <gülüyor> Yahudilerin beyaz suratıyla falan karşılaştırılıyor olması <gülüyor> ayrı bir mesele. Yani burada hani bir farklı e, etnik kökenlerden çocuklar gönderilmiş gibi bir ibare var. Fakat benim e, Osmanlı arşivinde bulduğum gönderilen çocuklarla ilgili pasaportlar, belgeler tam olmayan listelerde <gülüyor> isimler hep yani işte Türk Müslüman ismi diyebileceğimiz <gülüyor> isimler. Burada tabii soru işareti yani bunlar Müslümanlaştırılmış Hı -hı. çocuklar da olabilir. İsimler her zaman bir şey ifade etmiyor. Bu, bu Böyle bir sorun var. Bir de tam listeyi bulamamış olmak özellikle Alman arşivlerinde bulamamış olmak ilginç bir şey. Çünkü hani biz evet. tarihçiler için sessizlik de bazen önemli bir veridir. Yani hani sadece bir belgenin olması değil olmaması da önemli Hı -hı. bir belge Hı -hı. olabilir. Dolayısıyla orada bir şüphe söz konusu. Ama öte yandan da mesela e, Marif Nezareti özellikle... Ee, ...karşı tarafa yani Almanya'ya sayısız e, talepte bulunuyor. İşte bunların Müslüman olduğunu unutmayın. Domuz yedirtmek hmm. durumunda bırakmayın. İçki içmiyorlar. İşte kendi dini hmm. tatillerine saygı gösterin. Dolayısıyla sanki hani çoğunlukla Müslümanlarmış... Hmm. ...ve bunların Müslümanlığı korunmaya çalışıyormuş gibi de bir durum söz konusu. Şimdi olayı daha da karmaşıklaştırmak için bir şey daha söyleyeceğim... Ee, Osmanlı'daki e, evlatlık yahut çıraklık, beslemelik kurumları aslında Müslüman olmayan çocukların Müslüman ailelere verilmesi üzerinedir. Yani Müslüman bir çocuğu Hristiyan bir aile evlat edinemez yahut çırak alamaz yahut besleme alamaz. Çünkü onun Müslümanlığına halal getirecek bir durum söz konusudur. Hı hı. Dolayısıyla bu e, yani bu şeri diyelim uygulamanın dışına çıkmış olmaları özellikle ilginç hı hı. bence. Yani hı hı. hani Müslüman olmayan çocukları evet. Müslüman çocukları Müslüman olmayan ailelerin yanına gönderiyorlar. Tamam biraz kaygılanıyorlar hani dinlerini... ...korumak açısından ama... ...ne kadar kaygılandıklarından emin değilim. Çünkü gerçekten kaygılanıyor olsalardı... ...göndermeye de bilirlerdi. Güvenmişler de belki. <gülüyor> <gülüyor> Yazınızdan çocukların... ...grup grup gönderildiğini anlıyorum. Evet. Bu grup grup gönderilmenin... ...yani tabii... Bir, bir, e, şu... Yani zorunluktan da kaynaklanıyor ama bir kategorik bölünme var mı bunun içinde? Evet e, işte o Alman yani Alman tarafının biraz daha organize olmasından kaynaklanıyor. <gülüyor> İlk önce bunlar diyorlar ki 300 kişilik zanaat çıraklığı yeri açtık. Yani zanaat dediğimiz yani evinde kendi zanaatini yapan saatçi, ayakkabıcı, marangoz filan gibi böyle e, klasik zanaatlar yapan kişilerin çırak ihtiyacı oluyor. Ona göre bir liste yolluyorlar ve ilk 300 kişi zanaat çırağı olarak gönderiliyor. Hı hı. Sonra 200 tane madenlerde çalışmak üzere boşluk buluyorlar. E, maden çırak, madenci çıraklığı. Dolayısıyla ikinci grup madencilerden oluşuyor. Ama işin ilginç tarafı o ikinci grup da madenlerde çalışmaya gideceğini bilmiyor aslında. Yani gittikleri zaman sorunlar çıkacak. Üçüncü grup ziraat çırakları hı hı. bu aslında Almanlar en çok buna yer açıyorlar 500 kişilik yani ilk iki grupla ilgili sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen hani zirai iş gücü o kadar e, sıkışık vaziyette ki yani orada o alanda o kadar hı hı. çok iş, insan gücüne ihtiyaçları var ki 500 kişilik yer açıyorlar. Fakat bu seferde e, Maarif Nezaretinin hazırladığı listedeki yetimlerin çoğu İstanbullu yetimler oluyor ve bu sefer Almanlar diyor ki ya bize şehirli çocukları göndermeyin yani biz bunları çalıştıramayacağız zaten hani madenci çocuklarla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz bunu nasıl yapacağız filan neticede kavga, dövüş ancak 150 çocuk gönderebiliyor ziraç e, ziraç olarak. Ama orada yani hani Osmanlı tarafında da çok ciddi bir sıkıntı oluyor. Çünkü bir sürü işte Konya'dan, Adana'dan, başka yerlerden çocukları getiriyorlar. İstanbul'da bekletiyorlar uzun müddet sevkiyattan önce. Fakat bu sefer işte sevkiyat gecikiyor, 6 ay vesaire. O İstanbul'da mesela ufak tefek isyanlar çıkmaya başlıyor hı hı. Darley. Tamlarda çok fazla çocuk kaldığı için. Bu e, yani tekrar bir geri dönüş olacak ama... E, ...bu Türkiye kısmı yani Osmanlı kısmında... ...bu işi esas en başı kim? Yani kim yürütüyor bu e, meseleyi? E, kim, kim sorumlu? Kim sorumlu ya da kimler sorumlu? Ee, esas sorumlu Enver Paşa. Gerçekten Hı -hı. yani hani fikir oradan çıkıyor. Ama İstanbul'da da bir... E, ...Alman-Türk cemiyetinin... ...Türk-Alman cemiyeti şeklinde... ...İstanbul'da bir ofisine Hı -hı. açıyorlar bu sefer. işte Türk işi, Deutsche Vereinigung diye... Onun baş yani onun yönetim kurulunda da Enver Paşa var, Talat Paşa var, Doktor Nazım var yani hani en iyi, yani evet, ilgilenmiş. en iyi bildiğiniz, en iyi bildiğiniz kişiler. Ama seçim esnasında yani bu 300 kişi kim <gülüyor> olsun diye seçerlerken e, Darüleytam Tam müdürüyle e, Marif Nazır genellikle bu listeleri hazırlıyor. Yani <gülüyor> altlarında Hı. onların imzası var. Almanya tarafında da esas isim e, Ernst, Ernst Yek. Şimdi galiba bir müzik arası vereceğiz tam da Emmer Paşa ee, falan. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Tabii Paşa'nın bu yetimlerle ilgili, yaptıklarıyla ilgili bir şarkı türkü bulmak zor. Fakat <gülüyor> <gülüyor> bu Yusuf'dan Sarıkamış'ı dinleyeceğiz. Oltudan girdik de Sarıkamış'a, akıl ermez orada yatan üleşe, askeri kırdıran Emmer'i paşa, kitlendi kapılar mekanı aladı. <gülüyor> Yüzbaşılar, yüzbaşılar tabur tabur karşıma yağmur yağ gün değişin yatan şehitler için. İbrişimin kozalar battı navşar kazalar Sarıkamışta kırıldı gonca gülün tazeler Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız 94.9. Nazım Akhustyan'la Mavi Kef ve adlı yazısını konuşmaya devam ediyor. Toplumsal Tarih'in 243. sayısında çıktı. Ee... şimdiye kadar hep daha çok Osmanlı tarafını konuştuk. Şimdi bir de Almanya nasıl karşıladı? Yani ilk karşı, yani bir aslında şunu merak ediyorum bir de o süreç içinde e, Almanya'nın tavrı nasıl değişti ama belki bu daha sonranın konusu. Yani ilk karşılama nasıl oldu? E, Evet evet bu çok yani e, dediğiniz doğru ilk andan itibaren bir değişiklik var. Yani bu ilk 314 tane çocuk vardığı zaman onları mesela e, belediye meclisinin işte misafirhanelerinde konuk ediyorlar. İşte kısa zaman içerisinde bu mavi kepleri ve pelerinleri hmm. e, buluyorlar, gittiriyorlar çocukları. Ondan sonra da hani Berlin'in güzel sokaklarından bir tanesinde yolunda yani kaldıkları yere de yakın bir yerde... Hepsini bir araya toplayıp fotoğraflarını çekiyorlar ve bu gazetede haber oluyor. Yani bütün hmm. bu çocukların hani yıkanması, giydirilmesi, o sokağa çıkarılması filan bayağı hoş bir organizasyon. Giydirilmesi demişken makalede bir iç çamaşır meselesi var. Yani bütün o e, pelerinin kepi falan bulan adam iç çamaşır niye sorun oluyor? <gülüyor> Vallahi Valla o işte ustalarla olan anlaşmalarıyla ilgili Alman ustalar kıyafet e, sağlarmış. Ama iç çamaşırı ve ayakkabı sağlamazmış. Onlar aileden geliyor. Yani. Evet, iki çift iç çamaşırı ve ayakkabı bir ayakkabı en azından getirmesi gerekiyor. Bu çocukların belki bir çift çamaşırı var, bilmiyorum. Ama bir çift olmadığı kesin çünkü yani bir eksik olduğu kesin. Çünkü çok büyük e, yazışmalar oluyor. Yani işte iç çamaşırı sağladık ama en büyük masraf ayakkabı tabii. Hmm. Yani ayakkabısız gelmeleri çok düşünülemez ama bir ihtimal... Ee, yani geldikleri ayakkabılar hani uygunsuz ayakkabılar Almanya'ya hava koşullarına Hı -hı. uygun değil. Dolayısıyla ayakkabı yaptırmaları gerekiyor. Bir de ustaların söylediği şimdi bu benim hanemde kalan bir çocuk. Dolayısıyla ben kendi çocuğum nasıl görünüyorsa bunun da benzer Hı -hı. bir şekilde görünmesini istiyorum. Ben bunları hani e, başı açık yani altında kıyafet yok böyle dolaştıramam. Dolayısıyla bunları almak zorunda kaldım. Siz de benim masrafımı bana hmm. ödeyin gibi bir takım sıkıntıları oluyor uzun müddet. Peki Türk tarafından şey istiyorlar mı Osmanlı tarafından? Kıyafet. Tabii <gülüyor> tabii, tabii kıyafet istemiyorlar yani. Kıyafet yani... aldık artık biz siz bizim zararımızı tazmin edin hmm. istiyorlar. Hmm. Şeye dönersem hani o farklı gruplar nasıl oluyor? Hmm. Şimdi bu ilk gelen gruptan sonra dediğim gibi sıkıntılar yaşanıyor yani. Hani bir sürü e, çocuk yapmak istediği işi yapmıyor oluyor. Mutsuz oluyor, kaçanlar oluyor, hı hı. itiraz edenler oluyor, başka bir yere gönderilmek istenenler oluyor. Dolayısıyla Alman tarafında yani özellikle o ticaret ve sanayi odaları e, çerçevesinde bir sıkıntı hasıl olmaya başlıyor. Ya biz bu işe evet dedik ama iyi bir şey mi yaptık? Yani şimdi bu çocukları dil de bilmiyorlar, e, iş de bilmiyorlar yani... Umduğumuzdan çok Hı -hı. daha fazla bir masraf ve enerji harcıyoruz. Yapmasa mıydık bu işi acaba filan gibi. Dolayısıyla madenciler geldiği vakit böyle bir seremoni falan resim, Hı -hı. resim bir şey olmuyor. Ee, onları aynı yerde de konaklatmıyorlar bu arada. Hı -hı. Yani öyle bir pansiyon gibi bir yerde kalıyor onlar. Yani bu, bu ilk gelen çocukların kaldığı yer biraz daha güzel bir yer anladığım kadarıyla. Pansiyon gibi bir yerde kalıyorlar. O hiç e, yani onun haberi yapılmıyor. Sonra ziraat çırakları geldiğinde de o yani neredeyse duyulmayan bir şey filanmış gibi oluyor. Yani hani sanki özel teşebbüsle gelmişler gibi. Dolayısıyla aslında bir yandan ben savaş bitince bu projede sönümleniyor e, doğal akışında ama savaş bitmeseydi bile... ...Almanya buna devam etmek ister miydi... ...bence bir Hı -hı. soru işareti yani... ...ya e, Osmanlı tarafındaki... ...organizasyonu da kendileri devralmak... ...isterlerdi Hı -hı. çünkü oradaki... ...organizasyonsuzluktan çok yakınıyorlar... ...yahut da hani vazgeçerlerdi... Hı -hı. ...diye düşünüyorum. Peki çocuklar Almanya'ya giderken... E, ...ne düşünüyorlardı, ne hayal ediyorlardı... ...yani herhalde içinde bulundukları... ...durumdan daha iyi bir şey hayal ediyorlardı... ...yani nasıl işlerde çalışmayı hayal ediyorlardı... Gibi böyle bir soru demeti atsam... Evet, e, öncelikle bence hani birinci hani ilk ihtiyaçlarıyla ilgili bir sorunları var. Ee, Daire öyle hani çok iyi koşullarda yaşamadıklarını biliyoruz. Buralar çok kalabalık yerler. Bir sürü yerde bir yatakta 3-4 kişi yattığını biliyoruz. Yemek yeterince beslenemiyorlar. Kavga gürültü de çok fazla var. Dolayısıyla bayağı zor bir e, ortamda yaşıyorlar. Bence ilk düşündükleri hani daha iyi yemek işte daha iyi koşullarda yaşamak falan gibi bir şey düşünüyorlardı. Ama öte yandan hani sonraki giden çocukların dilekçelerinden de anladığımız kadarıyla bir kısmı da orada fabrikalarda çalışacağını ve orada işçi olacağını hayal ediyor. Ve dolayısıyla hani Alman endüstrisi o, o, o dönemde ...Osmanlı tahayyülünde Hı -hı. yeterince güçlü bir yer işgal ediyor bence. Hı -hı. Dolayısıyla orada yani Almanya'da işçi olmak onlara gayet Hı -hı. statüs sahibi bir şeymiş gibi geliyor. Ya maaşlı işçi değil mi? Maaşlı işçi olacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla orada hani, hani zanaat öğrenmek, geri dönmek falan değil. Orada gerçekten para kazanmak, belki yeni Hı -hı. bir hayata başlamak yani e, sınıf atlamak falan gibi bir hayalleri... ...olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Ayrıca gidenler maaş almıyor değil mi ya pek uzunca bir süre? Yok evet yani yapılan e, çıraklık sözleşmesinde üç yıl boyunca para almayacakları söyleniyor. Zaten bu da ilk birkaç ayda sorun oluyor. Bir sürü e, çırak konsolosluğa gidiyor şikayete. Ya bize para vermiyorlar bir de bizim boş zaman hakkımız da yokmuş. Yani cumartesimiz yok, pazarımız yok hani hiç basıp gidemiyoruz Hı -hı. falan. Çünkü teorik olarak... ...o çocuk o ustaya bağımlı. Yani hani usta belki ustasıyla kiliseye gidebilir... ...ama bu durumda olmuyor. Yani hani usta ben parka gidiyorum falan gibi bir durum yok. Yani hani onun biraz dizinin dibinde oturması gerekiyor. Yani tatil günü yok ve maaşı yok. Hani inanamıyorlar. Cep harçlığı bile vermiyorlar bize diye. O zaman hangi koşullara gittiklerinden çok da haberleri yok. Yani iyi bilgilendirilmemişler. Aynen yani göndere, yani gönderen insanların yani... Ee, ...Şükrü Bey'in işte Marif Nazırı'nın ya da Darleytan Müdürü'nün de çok bildiğini zannetmiyorum. Onlar, <gülüyor> onlar, onlara sadece ya şu bin, bin tane e, nüfus eksilteceğiz diyorlar <gülüyor> bence. Ee, şimdi bu çocukların e, yaşadığı zorlukları anlatıyorsunuz. İnsan tabii doğal olarak şeyi de merak ediyor. Aslında ortam nasıl? Ee, mesela ben şunu merak ettim. Çalıştıkları yerlerde de tabii Alman çıraklar da vardır. Olmayan yerler vardır ama Alman çıraklar da vardır. Onlarla ilişkileri, bulundukları ortamla, usta... Yani bunları arşivlerden görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...ulaşabildikleriniz kadarıyla. Evet, kısmen bir fikrimiz olabiliyor. Yani özellikle madenlerle ilgili e, bulduğum raporlarda... ...işte dilekçelerde, yıllık şikayet yani bilgilerinde vesaire... E, ...kavga mesela çok var. Yani Hı -hı. bir tane madende mesela çocukları... Aynı yatakhanede yatırmak istiyorlar. Sırf işte bu yani Osmanlı çocukları biraz daha Almanca öğrensin ve biraz daha işte Alman hayatını, kültürünü o Alman çocuklardan öğrensin gibi... ...çok fazla kavga çıkıyor aralarında... ...neticede... ...kurs gibi bir şey yok yani... <gülüyor> ...pratikten öğrenecekler... <gülüyor> e, ...aslında akşam okullarına... ...yani akşam Almanca öğrenmek için... ...okula devam etmelerine izin var... ...ama bu madenciler için çok mümkün olmuyor... ...yani şehirlerde zanaat çıraklığı... ...yapanlar bunu yapıyor... ...mesela Ahmet Talip bunu yapıyor... Ha, öyle mi? E, ...ama bu madenciler... ...yani hani o işte kurs gibi yerlere... ...uzak bir yerde Tabii. yaşıyorlar... ...madenciler için küçük bir kitapçık hazırlıyorlar... ...işte 300 kelime Almanca falan gibi... Hani ufak ufak e, öğrenebilsinler diye. Tabii aslında bütün o çıraklık e, kültürü bakarak öğrenme üzerine olduğu için aslında dili de ...aynı yöntemle öğrenmeleri Hı -hı. De mümkün ama yine o da zaman alıyor yani. Bir de AKB sorunu var ama. Evet, evet. evet. Ee, bir de neticede işte çok kavga ediyorlar Almanlarla. Bu sefer e, yani aynı yatakhanede kalmayı bırakın... ...aynı anda aynı işi yapmalarına bile engel olmaya Hı -hı. başlıyor yöneticiler... ...başka yerlerde çalışsınlar. Ama mesela yine Ahmet Talib'in örneğinde... E, ...ustasının, ustası Albert'in yanında dediğim gibi o üç... ...yetimle birlikte oraya gönderiliyor... ...bir de Alman çırak varmış... ...dolayısıyla diyor biz beş kişiydik... Hı hı. ...ama o... E, ...kendisiyle beraber gelen çocuklarla o kadar iyi... ...anlaşamıyor fakat o Alman çocukla... ...daha iyi arkadaşlık ettiğini söylüyor yani... ...burada hı. da farklı örnekler bulmak... ...mümkün sanırım. Başka sorunlar da var... ...galiba yemek <gülüyor> sorun galiba... ...iş kazaları... ...o, o konularda neler biliyor? Esas sağlık bir de herhalde değil mi? Evet. <gülüyor> İlk başta... E, Madenciler ilk çalışacakları yere vardıkları zaman gelen ilk raporlar hemen böyle bir hafta on gün içerisinde yazılmış raporlar. Ya hiçbir sağlık kontrolünden geçirmeden hmm. bu çocukları bize yollamışsınız gibi bir şey söz konusu. Çünkü bir yandan bir kısmının yaşı küçük 13-14 hmm. yaşında ki Almanya'da hani iş kanunu değişmiş vaziyette çocuk yani bu yaştaki çocukları madenlerde çalıştırmıyorlar aslında. Ee, hani onu bir şekilde bertaraf ediyorlar anladığım kadarıyla hmm. üstünden geçiyorlar. Ama öte yandan da yani bunlar yetimhaneden çıkmış çocuklar bir sürüsü çok zayıf, çelimsiz yani o o koşullarda çalışmaya uygun değiller. Yüzde yirmi beş gibi bir kısmını göndermek zorunda kalıyorlar. Yani hani sağlık sorunları geri. olduğu için Hı -hı. geri göndermek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra da işte iş kazaları... ...geliyor başlarına gerçekten. Ee, kimisi yani ciğer hastalıkları hmm. yüzünden hastaneye kalkanlar oluyor. Bir tane çocuğun apandisti patlıyor. Bir tane çocuk yüzmek için işte bir hmm. göle atlıyor, boğuluyor. Başka bir çocuk akıl hastanesine kaldırılıyor. Onun tam olarak detayını bulamadım neden olduğunu bilmiyorum ama böyle kazalar da geliyor başlarına. Hmm. Özellikle madencilere oluyor bunlar. Hı hmm. hı. Öte yandan işte ustalarının yanında evlerde kalanlarında daha gündelik ama hani küçük olmayan sorunları var. Yani en büyük sorunları mesela işte yemek hani ne yiyeceğiz. Ee, bir yandan kaygılanıyorlar yani domuz yemek istemiyorlar. Ee, öte yandan da açlar filan. Hepsinin bir kere söylediği ekmek daha iyi. O kesin onu söylüyorlar. Yani tabii buradaki ekmek daha beyaz ve bu çok daha güzel bir ekmek diye onu söylüyorlar. Ama öte yandan hani hep böyle koyu renk çorbalar geliyor Hı -hı. önümüze. Ve hani domuz var mı diyoruz yok diyorlar ama bilmiyoruz yani var mı yok mu ama başka da şansımız yok filan gibi bir şikayetleri oluyor. Bu yemek büyük bir mesele onlar için. Kahve yine anladığım kadarıyla böyle bir kahve tartışması da oluyor. Çünkü sabah Almanların yediği işte kahve ve ekmek. Hı hı. Ona pek e, alışamıyorlar hı hı. yani sadece kahve ve ekmek yiyorlar diye. Bir de tabii tuvalet meseleleri hı hı. yani hani tuvalet musluğu. Hı hı. E, istiyorlar. Hani nasıl işte gazete kağıtları var tuvalette ama biz bu gazete kağıtları yani küp küp e, kare kare kesmişler gazete kağıtlarını ev sahipleri. Biz bu gazete kağıtlarıyla kendimizi nasıl temizleyeceğiz ki gibi bir şikayetle gidiyorlar. bir Yazınızdan şey dikkatimi çekti yani domuz eti yemiyorlar e ama yeseler tabii ustalar için çok daha kolay olacak. Çünkü daha ucuz. Oysa e, kendi istedikleri Almanya için pahalı. Yani peynir herhalde peynir, pi, pirinç. Aynen, <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> evet. yani pirinç ve şeker, şeker. talep ediyorlarmış. Hı hı. Onlar onlar için çok pahalı. Halbuki sosis yeseler, sosis gayet <gülüyor> ucuz bir şey yani o anki koşullarda. Kısmı da kaçıyor galiba değil mi? Yani bir kaçaklık meselesi de var. Kaçanlar evet. Yani e, bir kısmı gerçekten o işi yapmak istemediği için kaçıyor. Yani... Madene gönderen gönderilenlerde kaçan çok oluyor. Yani hı hı. Hani biz madende çalışacağımızı bilmiyorduk ve, ve berbat bir iş yapıyoruz hı hı. diye kaçanlar oluyor. Ama ustasının yanından kaçanlar da oluyor. Onlar da işte yapmak istedikleri işi yapmadıkları için iki tane mesela o yazıda söz ettiğimi mi bilmiyorum. Tornacı çocuk e, bunları ayakkabıcı birinin yanına vermişler. Bunlar diyor ki biz tornacıyız ayakkabıcılık falan yapmak istemiyoruz. Ama diyorlar tornacı yok yani sizi hı hı. verebileceğimiz. ...neticede de bunlar kaçıyorlar yani herhalde şey diye düşünüyorlar. Ya yani büyük şehre gideriz. Başka bir iş buluruz. Yani hani bütün o e, büyük şehir işte şehirde bize iş vardır gibi Hı -hı. bir umut dünyası da olabilir Hı -hı. diye tahmin ediyorum ve kaçanlar da genelde iki kişi, üç kişi falan Hı -hı. kaçıyorlar. Yani yalnız başlarına da kaçmıyorlar. Hani bir şeyler yaparız falan diye düşünüyorlar anladığım Hiç kadarıyla. Şey buldunuz mu? Kaçıp da yani Osmanlı'ya geri dönen Örnekler On, biliyor musunuz? Tabii tabii onlar e, direkt bir şekilde işte sefareti soruyorlar hı hı. E, Berlin'de. Oraya gidip e, ya biz hani olmadı bizi lütfen geri gönderin hı. diyorlar. Orada da anladığım kadarıyla yufka yürekli bir adam var. Bunları gönderiyor. Ondan sonra ama DTFA'nın başındakiler bunlara geri dönüyorlar. Ya kardeşim size kaçıp gelen çocukları bize sormadan geri gönderiyormuşsunuz. <gülüyor> bir sorsanız yani hani belki başka bir yere koyarız sizin üstünüze vazife mi diye kızıyorlar bunlara. Bunlar da tamam bir daha yapmayız falan diyorlar. <gülüyor> Şimdi e, gene bir müzik arası vereceğiz. Bu sefer e, 16. yani bir madenci şarkısı bu. 16. yüzyıla kadar giden e, bir madenci şarkısı. Bu söylendiği yere göre yani hangi yerde söyleniyorsa ona göre metninde, tekstinde e, değişiklikler olmuş. Özellikle rural bölgesinde çok sevilen bir şarkı. Günümüzde özellikle Şarkı'nın kullandığını e, öğrendiğim e, melodisini yani tekstini değil. Eee çıtağalık, dastğalık ...diye biliniyor. Ee, glükauf diye de biliniyor. Ya da hepsi birden glükauf, dersteigerkom diye de biliniyor. Ee, değişik konulardan dinleyebileceğimiz e, çeşitleri vardı ama ben çocuk olduğunu tahmin ettiğim, çocuk sesi olduğunu tahmin ettiğim bir tanesini buldum. Özellikle bu konuya uygun, uygun olduğun için onu seçtim. 94.9 Açık radyo da fikir Takip programındasınız. Nazan Maksuyan'la konuşmaya devam ediyoruz. Mavi Keb ve Pelin. Soruya geçmeden Şakir'e ilgili söylemem gereken bir şey unuttum. Onu ekleyeyim. Parçanın esas konusu e, gün ışığına çıkmayı ve ailesine geri dönmeyi e, umut eden madencilerin umudu aslında. Çok uygun. <gülüyor> Şimdi süreç boyunca Almanların nasıl davrandığını konuştuk. Benim ikinci merak ettiğim şey de bu süreç boyunca Osmanlıların nasıl davrandı Yani başından beri ee, bir kere ilgileri bu şey kalıyor mu, bu kadar e, aktif kalıyor mu bu konu üzerinde, yoksa biraz e, azalıyor mu? Ee, ya ben Osmanlı tarafının hani sadece göndermeye odaklandığını düşünüyorum. Hı hı. Yani bir şekilde hani gönderebilmek istiyorlar. Yani 300 sayısı geldiyse gönderelim o kadar çocuğu. Sonrasına dair çok ilginç bir e, boşluk var. Yani mesela bu gönderilen çocukların e, ne zaman döneceğine dair hiçbir şey söz konusu değil mesela. Ya da yapılan çıraklık anlaşmalarında demiyor ki ya üç yıl sizle çıraklık yapar sonra geri göndereceksiniz. Yani Almanya'ya giden çocukların mesela dönüşüne dair hiçbir plan yapılmamış vaziyette. Sadece gitmeleri planlanmış durumda. Ee, bu da hani ilk başta söylediğim yani ne kadar Osmanlı ekonomisine geri dönüşü olsun e, sorusuyla bir parça bağlantılı yani. Çünkü hı hı. eğer gerçekten e, tekrar entegre etmek ve bir... Bir şekilde bunları kullanmak istiyor olsalardı zannediyorum yani hani iki yıl süreyle gönderirlerdi, üç yıl süreyle Hı -hı. gönderirlerdi her neyse bunun bir sonu olurdu. Bunlar sonsuz bir şekilde gönderilmiş vaziyetteler. Dolayısıyla yollandıkları müddetçe e, Osmanlı tarafında bir e, bir kaygı bir şey yok Hı -hı. yani hani bir e, muhaberat da yok aslında. Hı -hı. Çocuklara pasaport hazırlanmış o pasaportta e, ustasının da rapor yazmasına el verecek bir takım boş sayfalar bulunuyor. Oralara hani ustalar o raporu yazsın sonra geri döndüklerinde biz okuruz gibi hı -hı, bir şey var hı. ama hani süre gelen bir hani rapor beklentisi yok mesela. Hı -hı. Bir de şunu merak ediyorum bunlar tartışılırken Osmanlı tarafında gene çatlak ses oluyor mu hiç yani yok yok yollamayalım bu çocukları orada işte perişan olurlar falan gibi hiç. öyle bir şey rastladınız mı? Valla benim karşıma çıkmadı. O Hı -hı. çok ilginç bir şey. Hı -hı. Yani e, bir kere herhalde fikrin Enver Paşadan çıkmış olması çok etkili. Yani hani ona Hı -hı. karşı çıkmak belki o kadar kolay olmayabilir. Öte yandan da e, biliyoruz ki yani 1913'ten beri bir çeşit diktatörlükle Hı -hı. yönetiliyor ülke. Dolayısıyla o açık müzakere pek varmış gibi değil. Yani Hı -hı. hani böyle bir şey yapmayalım falan. Onu bulabilmiş değilim. Ama işte ilginç olan. E, Enver e yani bugünden biz baktığımız zaman mesela yani Enver Paşa'nın hani iş istihdam yaratma konusunda ne kadar e, çaba harcadığını büyük Evet yani başlangıçtaki büyük soru yani ne kadar e... Kadınların emeğini işe yarar bir hale dönüştürmek için mesela işte kadınları çalıştırma cemiyeti evet, evet. çerçevesinde Hı -hı. çalıştığını biliyoruz. Hani bu yetimlerin emeği neden kullanılamadı? Yani Hı -hı. onlarca Hı -hı. dönüm arazi Hı -hı. E, ekilmeyi beklerken ya da biçilmeyi ya da işte Hı -hı. neyse e, hastadı beklerken neden bu çocukların emekleri kullanılmadı? Bu çok şey ilginç Hı -hı. E, bir soru. Buna yani hani kısmen bir cevabım var. Bence bu bütün bir organizasyonu yapacak hani insan gücü hı hı. ve enerjisi yoktu bence Osmanlı yönetiminin. Yani sırf o yüzden de mesela birazcık enerjileri olsa doğru çocukları Almanya'ya göndererek aslında daha evet. doğru işlemesine sahip evet. e becerebilirlerdi. Oradan da anlaşıyoruz ki, anlıyoruz ki gerçekten bir insan gücü sorunu var. Ve bu e, yetimlerin masrafları hani boylarını aşmış vaziyette. Dolayısıyla her ne kadar emeklerini kullanacak olsalar da... E, ...bu çocukları doyurmak zaten yeterince büyük bir masraf. Yani hı hı. çocuklar emekleri kadar... E, ...emeklerinden çok daha fazla yem, beslenmek durumundalar hı hı. gibi bir sorun söz konusu. O yüzden yoksa hani ben... Bir bir, e, birkaç sefer hani muhteşem Gatsby gibi bir kafa var Enver Paşa'da diye söylemiştim. Yani inanılmaz bir hayal ve bir umut ve bir vizyon. Ee, burada da hani öyle bir vizyonu varmış gibi sunuyor aslında. Yani Almanlara da öyle sunuyor. Bakın bu aramızda çok büyük bir bağ dönüşecek. Düşünsenize 10 bin tane yetimi size gönderiyorum ...gibi onlara da büyük bir... ...projeye dönüşüyor. Burada da aynı şekilde... ...yani bütün davul tamların yükünü... ...üzerinizden alacağız. Üstelik de... ...Almanya'da hani işte... ...çalışacak, iş öğrenecek, eğitim... ...görecek, koskocaman bir... ...işte yetim ordumuz olacak gibi. Bir de yani sizin de söylediğiniz gibi... ...şey ar arkası mühpem ya... ...orası şey... Dolayısıyla... ...hem bir sorumluluk almamış oluyor... ...hem de aslında şey demiş oluyor... ...eğitim görecekler ve dönerlerse... ...bize çok faydası olacak ama... ...olmaya da bilir, dönmeye de bilirler. Yani orası da muallak kalmasında o tarafa yaradığını düşünüyorum. Evet, o vizyon. <gülüyor> Belki biliyorlar birkaç yıl sonra oraya gideceklerdi. Orada bir tebaa yaratılır. <gülüyor> <gülüyor> ben, pardon sana geçmeden bir şey daha merak ediyorum. Yani onlar Almanya'ya gittiği zaman aslında orada bir yollanan... ...okumuş üniversite öğrencisi Osmanlı tebaasından insanlar var. Yani bir Türk şeyi var orada, Osmanlı diyeyim. Osmanlı nesi... ...komünitesi var. Onlarla ilişkiler olduğuna dair... E, ...bir şeyiniz oldu mu ya? Hangi bir şey bulabildiniz mi? Evet dediğiniz gibi yani bütün bu... ...yetimlerin gönderilmesini organize eden... ...DTFA'nın aslında bir... E, ...öğrenci gönderme faaliyeti de var. Hmm. Yani liselerde öğrenci olmak üzere. Üniversite öğrencisi gönderme... ...faaliyeti de var. Aynı zamanda... ...fabrikalarda staj yapmak hmm. üzere... ...hani işçi statüsünde hmm. gönderdiği... ...kişiler de var. Dolayısıyla... E, ...savaş başladığında... Almanya'da nereden baksanız... ...2.000-3.000 tane... Hani ...bu stadide e, erkek olduğunu düşünüyoruz. Kadınlar hmm. da var gerçi... E, ...güzel sanatlar evet. alanında... ...özellikle kadın öğrenciler de gidiyor. Onlarla ilgili yani... E, bir bağlantı varmış gibi gözükmüyor yani bir yandan bulundukları yerle ilgili sanırım bu yetim çocukları özellikle büyük şehirlere göndermek istemiyorlar tam tersine küçük kasabalara göndermek Hı -hı. istiyorlar ki, yani entegrasyon konusunda daha az sıkıntı yaşasınlar ve o büyük şehirdeki işte ...kaçma arzusunu hı hı. ya da sefate sürüklenme ihtimalini ortadan kaldırsınlar. Dolayısıyla zannediyorum öğrenciler yani hani bu biraz daha üst hı hı hı. bir statüde Almanya'ya gidenler... ...daha büyük şehirlerde hı hı. bulunuyorlardı. Bu yetimler daha ufak yerlerde ve işte madenlerin bulunduğu biraz daha şehirlerden uzak yerlerde bulunuyor. Bir de bu yani yazınızdan anladığım şehire kaçanların önemli bir kısmı bilmiyorum ama... E <gülüyor> büyük bir kısmı galiba kayboluyor aslında değil mi yani bir o sefaat dediniz diye aklıma geldi yani öyle bir Problem de var. Evet galiba. evet izini kaybettikleri çocuklar da var. Yani hmm. öyle mesela e, 1919'da birkaç tane resimli öyle dosyada buldum. Hmm. Hani İstanbul'da e, sadece İstanbul'da da değil. Yani imparatorlukta akrabası olan işte bir abisi bir amcası bir şişesi olanlar e, eskiden kalma bir takım resimleriyle başvuruyorlar. Yani biz böyle bir çocuk e, bizim yetimlerden bir çocuk Almanya'ya gitmiş. ...dönüşü olmadı, yani bu dönen kafileyle... ...dönmedi, arıyoruz, nerede filan... ...DTFA kendi dosyalarına bakıyor... ...onlar da bulamıyorlar nerede olduğunu... ...hani hmm. öyle bir... E, ...kaybolan, hmm. e, izini süremedikleri çocuklar da oluyor... ...şeyin sonuna yaklaşırken... E, bu programın sonuna yaklaşırken yine Ahmet Talip'e dönelim istiyorum. Hı hı. Onun hikayesi çünkü daha mutlu ya. E, birinci yaz savaş bittikten sonra başta, başlangıçta biraz bahsettik ama sonuna kadar getirmedik. Onun e, hayat hikayesi nasıl devam ediyor? E, Ahmet Talip işte savaş bittiği vakit 19'da Hamburg'dan e, dönen kafileye katılmak haberini alıyor. Yani bir şekilde o DTF'dan ustalara gidiyor hani dönmek ister misiniz diye. Ahmet dönmek istemiyor o sırada nişanlanmış ustası da kendinden çok e, memnun yani sen burada kal yani ben benim için bir sakıncası yok Hı -hı. diyor açıkçası oradaki mesele ustanın kabul etmesi usta kabul ederse anladığım kadarıyla zorla sınır dışı Hı -hı. etmiyorlar bu çocukları dolayısıyla usta kabul ettiği için kalıyor onun yanında çalışmaya devam ediyor e, kalfalık sınavından çok iyi not alıyor kalfalığını aldıktan Abancı sonra Almanca da öğreniyor yani Tabi tabi Almanca da öğreniyor. Ee, Kalfalık sınavını aldıktan sonra yine ustasının yanında çalışmaya devam ediyor. Sonra usta olduğu vakit kendisi bu sefer önce Berlin'de bir, bir yerlerde çalışıyor. Başka birilerinin yanında orada bir dükkan açmaya çalışıyor. Tam tutunamıyor. Diyor ben tekrar Fürstenwalde'ye geri döneyim. Oraya geri dönüyor. Orada kendi dükkanını açıyor. Kendi dükkanında iş yapmaya devam ediyor. Yani hani orada başarılı bir Hı -hı. E, işi oluyor. Neticede 33'te e, nişanlısı ile evlenebiliyorlar. Bir oğul, sadece bir oğulları oluyor. Onun ee, ismini biliyor musunuz? Şeyden merak ediyorum. Yani Biliyorum. İsmini <gülüyor> söyleyebilirim. <gülüyor> ha yani onu... Hayır, hayır, hayır. Öyle mi? Alman Hı. ismi. Ee... Anladım Tutmuyorum. Zaten... Tutmuyorum kafamda. Tutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boş unutmak çok önemli tarihler için bir şey öğrenmek için unutmamız lazım. <gülüyor> ee, programın da sonuna geldik. Ee, sizin söyleyecek bir şeyiniz, eksik bir şey kaldı mı? Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız <gülüyor> için. Biz teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi problem, bu programın da sonuna geldik. da Volkan Ağır vardı ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.